Bugün yurt dışından bir konuğumuz var. Türkiye'ye pazartesi günü geldi. Salı günü ve perşembe günü çeşitli konuşmalar yaptı. Bilişim Kongresi'nde ve Zumbara'nın organize ettiği etkinliklerde bugün de bir konuşması var. Zumbara'nın organize edeceği etkinlikte Kutsal Ekonomi kitabının yazarı Charles Einstein. Kendisi para tarafından yönetilen bir dünyada doğru yaşam ve idealler konusunda uzman ve armağan ekonomisi, hediye ekonomisi ve geçiş anda toplum konusunda konuşmalar yaptı. Şimdi kendisiyle hem yeni ekonomi hem... E, paraya bakış açısı ve bu armağan ekonomisine bakış açısı konusunda konuşacağız. Merhaba Charles, hoş geldin. Hello Charles, welcome. Uh, thank you. E, bize e, Serpil Atazumbara'dan yardımcı olacak çeviride Çok teşekkürler Serpil. Hoş geldin sen de. Teşekkür ederim. E, evet Charles, armağan kültürü ne demek? İlk önce istersen oradan başlayalım. First we want to start with, what is gift culture? Gift culture? Um, you could say that gift culture aslında armağan kültürü temel olarak insanların paraya ihtiyacı olmadan, eşyaların ve hizmetlerin ihtiyaçlar doğrultusunda sirkülasyonudur. Evet, biz aslında Anadolu'da buna pek yabancı değiliz. Kentlerde her ne kadar bilinmiyor olsa da artık hatırlanmıyorsa da. Well, we are familiar to that in, in Anatolia, well in the cities it's not that well known bizde hayır denilen bir verme eylemi vardır. İnsanlar belli günlerde bu hayır eylemini yaparlar ve birbirlerine karşılıksız hediyeler verirler. It's like a concept called hayır. It's difficult to translate. In in this concept the people are giving in the certain days of the week and they do the action of giving. Fakat bir sistem düşünüldüğünde bunu bir bütün bir sisteme, bütün armağan ekonomisini, armağan kültürünü nasıl yayabiliriz o konuda ne düşünüyor? But if we think in the system wise, how can we expand it to the society in, in the system, the gift culture in the system? How can it happen? Yeah, that's not an easy <gülüyor> question. <gülüyor> Bu kolay bir soru değil. Uh, but it's not only Anatolia. Every traditional culture Is a gift culture. Aslında sadece Anadolu'da değil, her e, geleneksel kültürde bir armağan kültürü var. Ve her ülkede de, her ülkenin kırsal kesiminde, daha e, kırsal oldukça kesim, daha çok armağan kültürüne rastlayabiliyorsunuz. Ve daha modern oldukça ve daha kentsel hale geldikçe insanlar her şey için parayı kullanır hale geliyor. And they lose their traditions. Ve geleneklerini kaybediyorlar. Ve kısa bir zaman sonra birbirlerini tanımıyorlar ve birbirlerine ihtiyaç duymuyorlar. So the big question is how do we create the good things about gift culture in mass society? Aslında buradaki soru da büyük kitlesel topluluklarda bu armağan kültürünü nasıl genişletebiliriz? And it's not about money. Ve aslında parayı silmekten bahsetmiyoruz. But it's about reclaiming some parts of life from money. Ancak hayatın bazı kısımlarını paradan tekrar talep etmekten bahsediyoruz. And I could give more examples if you want, or you can. Ask. İsterseniz daha çok örnek verebilirim ya da siz sorularla evet, devam hayatın edebilirsiniz. Hayatın bazı kısımları derken neyi kastediyorsunuz mesela oradan devam edebilirsiniz. For edebiliriz. example, when you say the different uh, some parts of life, what do you mean? Well, for example, in America. Mesela Amerika'da hayat çok fazla parasal hale geldi. So people don't even take care of their own children. İnsanlar artık bazen kendi çocuklarına bile bakmıyorlar. Hı -hı. Çoğu insan nasıl yemek yapacağını unuttu. Even friendship, if you need wise advice, maybe you go to a psychologist. Arkadaşlık bile eğer daha bilge bir tavsiye ihtiyaç duyuyorsanız psikologa gidiyorsunuz. The human need for touch. İnsanların o dokunuş ihtiyacı karşıladığın içinde bir masaj için para veriyorsunuz. And how about imagination and play? Peki hayal gücü ve oyun? Instead of going outdoors, you play video games. E dışarı çıkıp oynamaktansa siz video oyunları oynuyorsunuz. With other and Biz tüm bunun için ödeme yaparak tabiatla ve diğer insanlarla yakın ilişkilerimizden kendimizi kesiyoruz. And many today want to some of those ve bugün birçok insan bu fonksiyonların e, bir kısmını tekrar almak istiyor. Also, in America and probably in any modern place. Ve tabii Amerika'da ve herhangi modern bir yerde. Every household has their own unit of everything. Herhane'nin e, kendi birimi var her şeye dair. own cars, their own television, their own tools. Kendi e, e, kendi arabaları, kendi televizyonları, kendi araç gereçleri. And most of the time these aren't even being used. Ve çoğu zaman bunlar kullanılmıyorlar bile. So we could share these things. Bunları paylaşabiliriz. It would be for the e, çevre için daha iyi olacaktır. And have more to with each other. Ve birbirimizle etkileşim içinde olmak için de daha çok fırsatımız olacaktır. And save money too. Ve aynı zamanda paradan da tasarruf edeceğiz tabii. Have to work so hard. O kadar mm -hmm. çok çalışmamıza gerek kalmayacak. <gülüyor> evet, gerçekten kulağa güzel görünüyor ama dediğiniz gibi bu çok da kolay değil. Yani dönüşmek çok kolay değil. Yeah, it sounds really nice, but it's uh, not easy. Uh, it's not easy to transform in that way. Yeah, there's a lot of work to do. Evet, yapılacak çok şey var. Ben şey söylemek istiyorum... E benim hayatımda en eğlendiğim zamanlar çok da parasız olduğum zamanlar. İşte ne bileyim arkadaşlarımla kampa gittiğim zamanlar cebimde çok fazla insanlar bir şekilde para kazanmak için bütün zamanlarını veriyorlar sonra o parayı doğru dürüst harcayacak zaman bulamıyorlar gerçekten de ne çocuklarına ne ailelerine. Actually I want to share that. My, the best times that I had that I entertained myself was the times that I didn't have that much money. For example I was go, going to camp with my friends. Then the people use most of their time To make money, but at that time they don't have time to use the money. For example, they don't have time for their children, for their family. Right. Mm -hmm. Yeah. <gülüyor> many, people, yeah. <gülüyor> if many people, if you look back at the happiest time in your life, was it the time when you were making lots of money and spending lots of money? And I think people they imagine. Oh if i only had more money i'd be happy if i could buy this if i could buy that then i would be happy İnsanlar genelde şöyle söylüyorlar daha çok param olsaydı mutlu olurdum işte bunu alabilseydim şunu alabilseydim But actually even when you get the money and you can buy things there's still an emptiness underneath. Ve aslında e, paranız olsa da ve siz onları alabilir hale gelseniz de yine içinizde yatan bir mutsuzluk oluyor. Because after a certain point the things that we buy are substitutes for what we really need. Çünkü e, sonucunda sizin ald, bildiğiniz aldığımız şeyler bizim o içsel ihtiyacımızı tam karşılamıyor. Of course, I'm not talking about food and shelter. I mean, some people are in a very desperate situation. Tabii ben burada yemekten ve korunmadan barınaktan bahsetmiyorum Hı -hı. çünkü bazı insanların gerçekten umutsuz koşulları var. But even that is a product of the system. The money system. E, ama aynı zamanda e, para sisteminden dolayı da. We live in a world of Çünkü biz e, bolluk dünyasında yaşıyoruz. And the is Ve kıtlık e, e, doğal değil. <gülüyor> evet. Yeah. Evet. Hı -hı. Ee, peki e, biraz önce paylaşımın birtakım yolların olduğundan söz ettiniz. Hı -hı. Ee, bu yollardan biraz söz eder misiniz? Hı, -hı. Uh, You talked about there are some ways uh, to share. Um, can you talk about sharing ways? Well, in addition to the traditional ways, yollara ilave olarak people are developing new ways hı -hı. for modern society. Ee, insanlar modern toplumlar için yeni yollar da geliştiriyorlar. Uh Zumbara has a lot of of new ways. Zumbara'nın da kendi içinde yeni birçok yolu var. Uh, for example time banking. Mesela zaman bankacılığı. Uh, where you go online and you offer your time to meet other people's needs. Siz online olarak bir, e, bir toplulğa giriyorsunuz ve diğer insanların e, ihtiyaçlarını karşılamak için kendi zamanınızı sunuyorsunuz ve diğer insanlar da sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak için kendi zamanlarını sunuyorlar. So maybe if you spend an hour to drive somebody to the airport, you get one credit. E, ve siz birisini e, havalanına götürmek için bir saat bir saat kullandığınızda bir kredi alıyorsunuz. And maybe will spend one hour you fix your Belki de bir başka birisi tuvaletinizin tamir altında size bir saat yardım ediyor. <gülüyor> All without money ve hepsi parasız. <gülüyor> Galiba zamanı yönetmek de çok önemli bir e, yetenek olsa gerek. Çünkü zamanı yönetmeyi öğrendiğimiz zaman hep e, birileri bizim 40 saat 50 saat çalışmamız gerektiğini ve karşılığında da şu kadar para vereceğini söylüyor. Yani biz 15 günlük tatillerle yılda yetinmek zorundayız çoğumuz e, çalıştığımız için. Fakat onun dışındaki zamanları belki yönetme konusunda birazcık beceri kazandığımızda diğer zamanlar konusunda da belki beceri kazanacağız. Bilemiyorum yani birileri ...bize Yani o beceri öyle mi kazanılacak? <gülüyor> Acaba ben onu merak ediyorum. <gülüyor> I think it's a great ability to manage time. Actually we give our... Um, ...40 hours of time for work... ...and they give us money in return... ...and we try to... Um, ...be okay with 15 days of... Uh, ...annual holidays. And we spend a lot of time working... ...and uh, maybe... Uh, it's ...time management is to use the time... ...that we don't work for ourselves... ...or... What do you, what uh, does it really mean this time management or uh, could I translate? Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, yeah. Uh, I'll just say that time management is a very new concept. Aslında zaman yönetimin yeni bir konsept çok yeni bir konsept olduğunu düşünüyorum. Like look at somebody in a traditional Anatolian village. Ee, geleneksel bir Anadolu köyünde birisine bir bakın. Maybe your Belki büyük büyük anneniz. Did she use time management? E, zaman yönetimini kullanıyor muydu? Is the pace of life or in a e, köylerde zamanın e, akışı hızlı mıdır, yavaş mıdır? Are people more in a hurry or less in a hurry? İnsanlar daha çok mu acele ederler, daha az mı acele ederler Of course, the pace of life is slower and they have the experience of having much more time. Tabii ki hayatın akışı daha yavaş olduğu için insanların daha çok zamanları olduğuna dair bir deneyimleri vardı. Which is very ironic. We have all of these time Bu çok ironik çünkü bizim hepimizin zamanımızdan zaman kazandırıcı aletlerimiz var. Right, cars instead of walking. <gülüyor> Değil mi? Yürümek yeni araçlarımız var, arabalarımız var. Washing machines instead of washing by hand. Ellerinizi yıkamak için çamaşır makineleri var. With so many time-saving devices, why are we busier? E, bir sürü zaman kazandıracak aletimiz var, makinemiz var. Neden daha çok meşgulüz? It's because of the endless chase for money. E, bunun sebebi de e, sonu gelmeyen e, paranın e, paranın peşinden koşmamız. Ve bunun sebebi aslında aşkgözlülük değil. Or, or e, parayı kullandığınız için bu kötü olduğundan ya da bunun günahkar olduğundan değil. Really e, sadece sistemimizi paranın yaratılış tarzından. Çünkü paranın yaratılış tarzından. E, çünkü yaratıldığında dept, Debt, mm -hmm. dept, bir yep. borç olarak yaratılıyor. With e, faiz olan bir borç. So is in, under Ve herkes de kendini baskı altında hissediyor. Çünkü artık giderek e, yaşamak için ihtiyacımız olan her şeye sadece parayla ulaşabilir hale geliyoruz. Ama geleneksel bir köyde yiyecek için sizin para ihtiyacınız olmaz ki. Because you grew your own food. Çünkü siz kendi yiyeceğinizi kendiniz yetiştiriyorsunuz. You didn't need money for house either. Ev için de para ihtiyacınız yok. Everybody knew how to build a house. Çünkü herkesin kendi inşaatı evleri var. Everybody knew how to make clothes. Ve herkes e, ev yapmayı biliyordu. Herkes kıyafet yapmayı biliyordu. And of course they cooked their own food they took care of their own children they sang their own songs and they played their own games ve kendi yemeklerini pişiriyorlardı kendi çocuklarına kendileri bakıyorlardı kendi şarkılarını kendileri oynuyorlardı ve kendi oyunlarını da kendileri oynuyorlardı the money world keeps growing and growing para dünyası giderek büyümeye devam ediyor and to keep it growing they imagine more and more new ways new things that you have to pay for ve onun büyüyor olarak sağlamak için giderek ödemeniz gereken daha çok şey yaratıyorlar. For example, we were talking about the example of seeds. Mesela tohum örneğinden bahsediyorduk. For thousands of years, farmers have been saving their seeds and planting them the next year. E binlerce yıldır çiftçiler kendi tohumlarını saklıyorlardı ve ertesi yıl onları dikiyorlardı. But now because of intellectual property and genetic engineering, They have to pay for seeds. Ama şimdi entelektüel mülkiyet hakkında ya da genetik modifikasyondan dolayı tohumlar satın alınmadı. So many people today are becoming worried about this and trying to to return seeds to the gift world. Ve e, birçok kişi e, bugün artık bu konuda kaygılanıyor ve bu armağan kültürünü, bu tohum e, tohum kültürüne getirmeye çalışıyor. For example, Vandana Shiva's Seed Freedom Campaign yeah so so when we talk about gift it's not just I give you a present or something like that it's it, it's it's cultural it's traditions of hospitality. Aslında bu armağan kötülüğden bahsederken ben sana işte bir hediye veriyorum değil. Daha çok geleneksel, daha çok misafirperverlikle ilgili bir şey. Birbirimize bakmak ile ilgili bir şey. Aynı zamanda tabiata da bakmak. Ve tabiatı da bir armağan kaynağı olarak görmek. If someone gives you a gift and you treat it like trash, you insult the giver eğer biz size bir armağan verdiğinde siz ona bir çöp muamelesi yaptığınızda o armağanı veren kişiyi hakaret edersiniz aslında biz tabiattan armağan aldığımızda ve ona bir çöp muamelesi yaptığımızda aslında doğaya hakaret ediyoruz aslında bir anlamda Tanrı'ya hakaret etmek diyebilirsiniz de to destroy the environment. E, çevreyi e, yok ederek aslında görebildiğiniz gibi e, armağan e, konseptinin farklı boyutları var. Hmm. Evet, gerçekten de e, insan türü olarak e, doğadan sürekli alıyoruz. Fakat doğa bize sürekli armağan veriyor. Fakat biz o armağana karşı ona bir çöp muamelesi yapıyoruz ne yazık mm -hmm. ki. Yes, really, uh, as the human kind, we all receive from nature and uh, we treat it as a rubbish and we don't really value that. Yeah, and, and for a long time, we' thought that it doesn't matter to do that. Ve uzun bir zaman aslında, bunu yapmanın pek bir önemi olmadığını düşündük. But now we're discovering very painfully that it matters. Ama aslında artık fark ediyoruz, bunun ne kadar önemli olduğunu acı bir şekilde. We're discovering that what we do to nature, we're doing to ourselves. Ve keşfediyoruz ki, doğaya yaptığımız her şey aslında biz kendimize yapıyoruz. And we're discovering what we do to other people, we're doing to ourselves. Ve yine keşfediyoruz ki, diğer insanlara yaptığımız şeyi aslında biz kendimize yapıyoruz. And we're discovering that what we do to another country, we're doing to ourselves. Ve yine keşfediyoruz ki, diğer ülkeye yaptığımız bir şeyi aslında biz kendimize yapıyoruz. So, for example, America has done a lot of terrible things in the world. Mesela Amerika dünyada birçok kötü berbat şeyler yaptı. But are we off now? Ama şu anda biz daha iyi miyiz? Maybe if you watch Hollywood movies, you think that America is better off. <gülüyor> Belki de Hollywood filmlerini izleyince Amerikanın yine hala daha iyi olduğunu düşünebilirsiniz. But actually, if you go to America, you'll see how unhappy and obese uh, and depressed. And are. Ama şimdi Amerika'ya gitseniz insanların ne kadar mutsuz olduğunu, ne kadar obez olduğunu, ne kadar yalnız olduğunu görürsünüz. And we have the most in of any Ve herhangi bir ülkeden daha fazla hizanemiz var. So we're that we're all Ve öğreniyoruz ki aslında hepimiz birbirimizle bağlantılıyız. And the environmental crisis today. Is that we're all in this Ve bugünkü e, çevresel kriz de aslında insanla hepimizin bir olduğunu gösteriyor. So it's time to let go of the old e, Artık bu eski e, alışkanlıkların artık bırakma zamanı. Peki e, e, aklıma hep şöyle bir şey geliyor e, yani giderek tüketen bir dünyada tüketim toplumunun içerisinde yaşıyoruz hala ne yazık ki ve e, biraz önce e, verdiği örnekte Charles'ın... E, Kırsalda evet bunu yapmak belki kolay yani e, zaman yönetimi yerine insanların bir şekilde karşılıklı o imeceyi gerçekleştirmeleri gerçekten biraz daha kolay ama kentlerde bunu gerçekleştirmek daha, daha güç olabiliyor. Peki şöyle bir yol deneyebilir miyiz? Kentlerde e, adil ticaret ürünü üreten, doğa dostu ürünü üreten tüketici, ürününü almak için, için kooperatifler kurarak ekolojik pazarlardan alışveriş ederek doğa dostu ürünler kullanarak bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarına destek vererek onlar da gönüllü çalışarak bu tür bir e, uh, Baş yapabilir miyiz? Bu verme yapabilir miyiz? Mm -hmm. bu, bu yol olabilir mi kentlerde için? Mm -hmm. Actually, um, this gift culture, it is easy to practice it in the rural areas, but when if we come to the urban areas, it's not that easy. So uh, can it fit? Can we do it like uh, promoting the fair trade, like uh, in this all-consuming society, we consume uh, day by day more. In this consumption, and uh, maybe we can can we do it by consuming from the product producers uh, from like consuming the products coming from fair trade, or doing our shopping from ecological markets, or cooperating with uh, some NGOs uh, as a volunteer. Yes, mm -hmm. yes, all of these are examples of living in the gift. Evet, tüm um, bunlar aslında armağan içinde örnekleri. So if you buy fair trade things. You're more than you need to. Adi ticaret ürünleri için para ödediğinizde aslında ihtiyacınız olandan daha fazla ödüyorsunuz. Paying more than you need to is a form of gift. Ve ihtiyacınız olandan daha fazlasını ödemek de bir armağan türüdür. Or of course donating your time to a, a charity. Ya da bir hayır kurumuna zamanınızı bağışlamak. Uh, we can also live in the gift in our work. Aslında kendi işimizde de armağanı da yaşayabiliriz. When you decide on your career Um, you can think, what are my gifts, and what do I want to create? When you make a career decision, for example, you neler think, Instead of how can I make a living? Instead of how can I make a living? the, the of how I find that when we really do begin I live in the gift, then... The world takes care of us too. Çünkü dünya e, sisteminde aslında biz gerçekten ne verebiliriz diye, e, kendi armağanımıza odaklandığımızda dünyanın bize vereceği çok şey var. So it's a very different way of of thinking about the world than different than we're taught. Sadece aslında dünyayı e, düşündüğümüzden daha farklı bir şekilde düşünme meselesi bu. Because we're taught all about how to be competitive. Çünkü biz hepimiz nasıl daha çok rekabetçi oluruz diye düşünüyoruz. Yeah, how to get more for me. E, kendim için nasıl daha fazla alabilirim? Evet. E, çok teşekkürler. Zamanımızın sonuna geldik. E, son olarak söylemek istediği, eklemek istediği bir şey var mı acaba? Thank you very much for coming to the end. Is there anything that you would like to mention as um, as a last word? Um, well, maybe that if you want to, you can just kind of try it tomorrow. Aslında belki de isterseniz e, bunu yarın deneyebilirsiniz. Or even today. Ya da bugün bugün and bile. To yourself, today I will be aware of what I'm called to give. E, bugün ben e, verebil, vermek üzerine ne verebilirim onu düşüneceğim. I'll live in the gift today. Ben bugün eee armağanda olacağım. Let's see what happens. Ve bakalım, ne bakalım ne göreceğim. Evet dinleyicilerimize verdiğiniz bu armağan için biz çok teşekkür ederiz. Thank you very much for the gift that you gave to our listeners. Thank you for having me. <gülüyor> teşekkürler ben çok teşekkürler da Serpil sana da bu armağan için. Evet bu arada e, Charles Einstein'ın Secret Economics, Kutsal Ekonomi adlı kitabının e, Ekim ayı sonunda e, okuyan uslu evi tarafından Türkçe'ye e, kazandırılacağını ve yayınlanacağını da ekleyelim. Hepinizi bu programda e, bugün, hemen bugün ve iki programı dinledikten sonra ne armağan verebilirim diye düşünmeye davet ediyoruz ve her zaman olduğu gibi sizi e, bugün e, Bakırköy'de cumartesi günleri Şişli ve Beylikdüzü'nde ve pazar günleri Kartal'da kurulan %100 ekolojik pazarlara davet ediyoruz. Hepiniz sağlıcakla kalın bol armağanlı günler diliyoruz. Hoşçakalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam.